1289, numaralı konu, Ebu Zer ve Ebu Höreyre'nin ilme teşvikleri, evet, Ebu Zer ve Ebu Höreyre şöyle dediler, kişinin öğrendiği bir ilim bahsi, kendisi için bin rekat nafile namazdan daha iyidir, Hazreti Peygamber, bir kişiye ilim yolunda ölüm gelirse, şehit olarak ölmüş sayılır, buyurdu.